Peyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Neali Yusuf Suresi 64-111. ila 111. Ayetler Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 64. Ayet Yakup dedi ki, daha önce bunun kardeşini, Yusuf'u size güvendiğim gibi, bunu da mı size emanet edeyim? Ne siz, ne ben. En iyi koruyucu Allah'tır. O, merhametlilerin en merhametlisidir. 65. Ayet Nihayet zahire yüklerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine geri verilmiş buldular. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte götürdüğümüz sermayemiz, zahire bedellerimiz bize geri verilmiş. Bununla tekrar ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi de koruruz ve fazladan bir deve yükü de yiyecek artırırız. Zaten bu az bir ölçek zahiredir, bize yetmez. 66. Ayet ''Yakup, hepiniz kuşatılıp çaresiz kalmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah için sağlam bir söz verinceye kadar onu sizinle beraber kesinlikle göndermeyeceğim.'' dedi. Artık babalarına yeminle sağlam söz vermeleri üzerine, ''Yakup, Allah konuştuğumuza vekildir.'' dedi. Ve Bünyamin'i onlarla beraber gönderdi. 67. Ayet Mısır'a hareket etmeden önce onlara... ''Oğullarım Mısır'a bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin, nazar değmesinden korkuyorum. Gerçi Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam, hüküm ancak Allah'ındır. Ben ancak O'na dayanıp güvendim, tevekkül edenler de ancak O'na dayanıp güvensinler.'' dedi. 68. Ayet Nihayet babalarının kendilerine emrettiği şekilde Mısır'a ayrı ayrı kapılardan girdiler. Aslında babalarının bu tedbiri Allah'tan gelecek bir şeyi onlardan gideremezdi. Sadece Yakup, nefsindeki nazardan korunmaya dair bir dileği yerine getirdi. Doğrusu o, kendisine vahiy ve ilhamla öğrettiğimiz için ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu ilahi takdiri bilmezler. 69. Ayet Kardeşleri Yusuf'un yanına girince, öz kardeşi olan Bünyamin'i yanına aldı, bağrına bastı ve ona, Gerçekten ben senin kardeşinim, onların bizim hakkımızda yaptıklarına üzülme, dedi. Ve önceki yaşadığı olayı anlattı. 70. Ayet Yusuf, onların yüklerini hazırlatınca, su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Kafile yola çıktıktan sonra, bir tellal, münadi şöyle bağırdı. Ey kervancılar, siz hırsızsınız. 71. Ayet Yakub'un oğulları onlara dönerek, ''Ne kaybettiniz, ne arıyorsunuz?'' dediler. 72. ayet, ''Dediler ki, hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü mükafat vardır.'' O seslenen, ''Buna ben kefilim.'' dedi. 73. ayet, ''Yusuf'un kardeşleri, Allah'a yemin ederiz ki, bizim bu ülkeye fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Ayrıca biz hırsız da değiliz.'' dediler. 74. ayet Onlar da eğer yalancıysanız hırsızın cezası nedir dediler. 75. ayet Onun cezası çalınan mal kimin yükünde bulunursa kendisi onun karşılığıdır. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Yakup aleyhisselamın şeriatında hırsızlık yapana el konulur, köle yapılırdı. 76. ayet Bunun üzerine Yusuf Öz kardeşinin kabından, yükünden önce onların kaplarını aramaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. İşte biz, Yusuf'a kardeşi Bünyamin'i geri alması için böyle bir plan hazırlattık. Yoksa hükümdarın dinine, kanununa göre Allah'ın dilemesi dışında kardeşini alamazdı. Biz, dilediğimizi yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır. Allah eşsiz ilim sahibidir. 77. Ayet Yusuf'un kardeşleri, eğer o çalmışsa, daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı, dediler. Yusuf bunu içinde sakladı, onu onlara açıklamadı ve içinden, bana yaptığınızdan dolayı, sizin durumunuz daha kötüdür, dedi. Allah, sizin anlatmakta olduğunuzu çok iyi bilendir. Katade'den rivayetle, Said bin Cübeyr der ki, Hz. Yusuf çocukluğunda annesinin telkinleri ve öğretmesiyle anne tarafından dedesinin putunu çalıp kırarak pisliğe atmıştır. 78. Ayet Kardeşleri Ey Aziz Vezir onun çok ihtiyar bir babası var. Birimizi onun yerine al hapset. Yeter ki onu bırak. Biz seni kesinlikle iyilik sever insanlardan görüyoruz. Dediler. 79. Ayet Yusuf ''Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalayıp almaktan Allah'a sığınırız. Çünkü biz o takdirde zulmedenlerden oluruz.'' dedi. 80. Ayet Yakub'un oğulları onu kurtarmaktan ümitlerini yitirince, kendi aralarında fısıldaşarak görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, ''Babanızın sizden Allah adına kesin söz aldığını ve daha evvelde Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz?'' Babam izin verinceye veya Allah benim için hükmedinceye kadar ben bu yerden asla ayrılmayacağım. O, hükmedenlerin en hayırlısıdır. 81. Ayet Babanıza dönün, deyin ki, ey babamız! İnan ki oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimiz şeye şahitlik ediyoruz. tasın onun yükünden çıktığını gördük. Hakikati bilmiyoruz. Biz gaybın bekçileri değiliz. 82. Ayet Bize inanmazsan içinde bulunduğumuz o şehir halkına ve içinde dönüp geldiğimiz kervana sor. Şüphesiz biz elbette doğru söyleyenleriz. 83. Ayet Bunun üzerine Yakup, hayır, nefisleriniz size aldatıp böyle bir işi hoş gösterdi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Bense Allah'ın onların hepsini bana kavuşturacağını ümit ederim. ''Çünkü o her şeyi hakkıyla bilen eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir.'' dedi. Hazreti Yusuf'u, öz kardeşi Bünyamin'i ve Mısır'da kalan diğer büyük kardeşlerini de. 84. Ayet ''Ve Yakup onlardan yüz çevirdi de, ''Ah Yusuf'um ah!'' diye sızlandı ve kederinden ağlayarak iki gözüne ak düştü, perde indi. Bununla beraber o, kederini oğullarına belli etmiyor İçine atıyordu. 85. Ayet Oğulları dediler ki, Vallahi sen Yusuf'u hala anıp duruyorsun. Ya üzüntüden eriyeceksin, Veya kendini helak edenlerden olacak ve öleceksin. 86. Ayet Yakup, Ben derin üzüntü ve tasamı, Yalnız Allah'a arz ederim, Ve Allah katından, Sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim. Dedi. 87. Ayet Evlatlarım, Gidin, Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırıp haber getirin. Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler toplumundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. 88. Ayet Bunun üzerine Yakub'un oğulları Mısır'a dönüp Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman Ey vezir! Biz ve ailemiz sıkıntıya düştük. Pek kıymetsiz bir sermaye ile geldik. Bize yine ölçeyi tam yap... Ve bize ayrıca ikramda bulun. Şüphesiz Allah ikramda bulunanları mükafatlandırır dediler. 89. ayet Yusuf şöyle dedi. Siz cahillik gaflet döneminizdeyken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı hatırladınız mı? Anlayıp tevbe ettiniz mi? 90. ayet Aa yoksa sen hakikaten sen Yusuf musun dediler. O da ben Yusuf'um. Bu da kardeşimdir. ''Allah bize lütufta bulundu, bizi korudu ve yüceltti. Çünkü hakikat şudur ki, kim Allah'ın emrine uygun yaşar ve sabrederse, muhakkak ki Allah iyilerin mükafatını zayi etmez.'' dedi. 91. Ayet ''Kardeşleri Allah'a yemin olsun ki Allah seni hakikaten bizden üstün tutmuş ve bize tercih etmiştir. Biz doğrusu yaptığımızdan dolayı suçluyduk.'' dediler. 92. Ayet, Yusuf da bugün size o yaptığınızdan dolayı hiçbir kanama yok, Allah sizi bağışlasın, o merhametlilerin en merhametlisidir, dedi. 93. Ayet, şu gömleğimi götürün, onu babamın yüzüne koyun da gözü açılsın, sonra bütün ailenizle birlikte bana gelin. Rivayete göre gelenler toplam 70'i aşkın kişiydiler. Yusuf aleyhisselam, 200 yük ve binek hayvanıyla birçok teçhizat göndermişti. 94. Ayet Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Sakın bana bunadı demeyin, dedi. 95. Ayet Oradakiler, vallahi sen hala eski sayıklama şaşkınlığındasın, dediler. 96. Ayet Müjdeci gelip de o Yusuf'un gömleğini Yakup'un yüzüne koyunca derhal gözleri eski görür haline dönüverdi. Bunun üzerine ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dememiş miydim dedi. 97. Ayet Evlatları ey babamız bizim için istiğfar et günahlarımızın bağışlanmasını bile gerçekten biz suç işleyenlerdik dediler. 98. Ayet Yakup ''Sizin için Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphe yok ki o çok bağışlayan, çok merhamet edendir.'' dedi. 99. Ayet Nihayet hep beraber Mısır'ın dışında kendilerini karşılamak için çıkmış olan Yusuf'un yanına vardıkları zaman, Yusuf babasını ve annesini bağrına bastı ve Allah'ın izniyle emin olarak Mısır'a girin dedi. Buradaki annesi, Hz. Yusuf'un teyzesi olan üvey annesidir. O vakit öz annesi ölmüştü. Yüzüncü ayet. Babasını ve annesini tahtın üzerine çıkarıp oturttu ve hepsi de önce onun için yani ona kavuşturan Allah'a şükür için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, ey babacığım işte bu önceki gördüğüm rüyanın tebili yorumudur. Doğrusu Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi, bana nice ihsanlarda bulundu, böylece beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra da o Allah sizi çölden buraya getirdi. Şüphesiz Rabbim dilediğine lütfedicidir. Çünkü o hakkıyla bilen mutlak hüküm sahibidir. Secde etme konusunda bazıları bunun Hz. Yusuf aleyhisselam için ubudiyet, ibadet secdesi değil, o devirde yere kapanarak böyle bir selamlama şekli olduğunu söylemişlerdir. Fakat... Bunun ilk karşılaşmada yapılması gerekirken böyle olmadığı için bunu Allah'a şükür secdesi olarak anlamak daha uygundur. Bu ortaya çıkış 40 sene sonra olmuştur. 101. ayet. Rabbim, sen bana mülk ve saltanat verdin ve sözlerin, rüyaların tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, benim dünyada ve ahirette velim, sahibim, gerçek dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih müminler arasına dahil et. Her Müslümanın en büyük arzusu, kamil bir imanda Allah'a kavuşmak olmalıdır. Allah Teala da böyle istemektedir. Bu da ancak Allah'ın emirlerine uygun yaşamakla mümkündür. Rivayete göre Hz. Yusuf aleyhisselam 120 yaşındayken, babası Hz. Yakup aleyhisselamdan 23 sene sonra vefat etti. Mısırlılar çok sevdikleri için, onu kutsal saydıkları Nil'in Mısır girişine defnettiler ki Nil'i ziyarette o da ziyaret edilmiş olsun. Sonra Musa aleyhisselam beni İsrail ile beraber Mısır'dan Filistin'e giderken onu da mermer tabutunun içinden alıp Kudüs'e götürdü ve babası Yakub'un yanına defnetti. 102. Ayet Ey Muhammed işte bu sana vahyettiğimiz senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. ''Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarlarken sen onların yanında değildin.'' 103. Ayet ''Ama sen ne kadar istesen, üstüne düşsen de yine insanların çoğu iman edecek değillerdir.'' 104. Ayet ''Halbuki sen buna, peygamberlik görevine ifaya karşı bir ücret istemiyorsun. O, Kur'an, alemlere bir öğüt ve hatırlatmadan başka bir şey değildir.'' Yüz beşinci ayet, göklerde ve yerde iman etmek için nice ayet, delil vardır ki onlar ibretle bakmayıp ondan yüz çevirerek üstünden geçerler. Bu ayette Yüce Allah, biz insanları yalnız duyu organlarıyla hareket ederek bakıp geçen varlıklardan olmamamız konusunda uyarıyor. Yüz altıncı ayet, onların pek çoğu Allah'a ortak şirk koşmaksızın inanmazlar. Yani insanların çoğu Allah'a inanır. Onu inkar etmezler. Fakat onun yücelik ve sıfatlarını ve kainattaki mutlak hakimiyetini başka varlıklara verirler. Ve Allah'tan çok onlara bağlanırlar. Böylece ortak koşmuş olurlar. Bazen de Allah'ın istediği imandan ziyade şirk standartlarına, ölçülerine uygun olarak inanmışlar. Kralın izin verdiği kadar inanmayı ve Allah'ın emri yerine onun emrini yerine getirmeyi yeylemişlerdir. Bu durumda ister farkında olsun, ister olmasınlar, kralı Allah'tan üstün tutmuş ve şirk içinde iman etmiş olurlar ki, bu durumda amelleri boşa gitmiştir. İşte şirkin temelinde Allah'tan başka varlıklara, heva ve heveslerine kulluk, aynı zamanda Allah'ın birliğine ve yalnız ona kul olmaya başkaldırı vardır. Şirkin zıttı olan tevhid ve şirksiz iman için, 1. surenin 4. 4. surenin 116. 6. surenin 82. 25. surenin 43. 31. surenin 13. 43. surenin 24 ve 25. ayetlerine bakabilirsiniz. 107. ayet. Onlar farkında olmadıkları bir sırada Allah tarafından kendilerini kaplayıp çevre kuşatacak bir azap gönderilmesinden ya da kıyametin ansızın kopmasından emin midirler? 108. Ayet Ve ki, işte benim yolum budur. Allah'ın dinine davettir. Ben, basiretle bilerek, inanarak ve açık bir delille Allah'a davet ederim ve bana uyanlar da öyledir. Allah'ı tenzih eder, onu her türlü noksanlıklardan uzak tutarım. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim. 109. Ayet Senden önce, Memleketlerin, şehirlerin halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik. İnanmayanlar acaba yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için ahiret daha hayırlıdır. Siz hala aklınızı kullanmıyor musunuz? 110. Ayet Nihayet o peygamberler kavimlerinin inanmasından ümitlerini kesip de kendilerinin yalancı çıkarıldıklarını düşündükleri sırada, hep onlara yardımımız gelmiştir. Böylece niyet ve tevbelerinden dolayı kurtulmalarını dilediklerimiz kurtulmuş, inkarında ısrar edenlerse yok edilmişlerdir. Azabımız suçlular toplumundan geri çevrilmez. 111. Ayet Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için, Onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. Yusuf Suresi 64 ila 111. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özgür